...hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben oran Yüce. Gediz Deltası Türkiye'nin önemli sulak alanlarından bir tanesi. 14 tane Ramsar Sulak alanı var Türkiye'de. E, bugün biraz Gediz Deltası'ndan bahsedeceğiz. Sarım, hayvancılık, balıkçılık, tuz üretimi, her türlü üretimi yapılıyor. E, tuz ve pamuk ihtiyacının önemli bir bölümü Gediz Deltası'ndan karşılanıyor. Aynı zamanda burası da yılda 20 bin flamingonun üremek için geldiği... ...dünyanın en önemli sulak alanlarından bir tanesi. Evet. E, bu kadar önemli bir sulak alanı. Baştan e, itibaren konuşmak istiyoruz. Neden önemli olduğunu e, ve şu anda da bir tehdit altında aslında. Şu anda değil birkaç tane projenin tehdidi altında. E, bunları konuşmak için de e, bu e, sulak alanın ee, uzun zamandan beri e, korunması ve iyileştirilmesi doğrultusunda çabalar sarf eden e, bir e, sivil toplum kuruluşu var. Doğa Derneği. E, Doğa Derneği'nin e, Sulak Alanlar Danışmanı e, konuğumuz olacak. E, Yarkın Görker, Yarkın Yaraşlı bizlerle. E, Yarkın merhaba, hoş geldin. Selam Yarkın. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Evet. Ee, şimdi Yarkın biz çok kısa bir giriş yaptık. Ee, Gediz Deltası'nın e, önemini e, aslında siz, senden dinlemek isteriz. E, genel e, başlıklar altında. Neden bu delta önemlidir? Yani sonuçta bir su birikintisi deyip geçebileceğimiz nitek bir yer midir? Neden korunması gerekir? E, uzun zamandan beri de e, Doğa Derneği'nin bu alanda ve diğer e, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte e, bir çabası olduğunu biliyoruz korunma ve, koruma ve iyileştirme üzerine. Ee, öncelikli olarak buradan başlayalım istedik. Sonra da hı hı. E, bu deltayı şu anda ne tür tehditler altında diye bağlarız. Hı hı. Evet. Ee, güzel bir giriş yaptınız. Ee, Sula alanlar ve deltalar daha doğrusu. Ee, biliyorsunuz aslında kara kaynaklı e, oluşumlardır. Ee, akarsuların, bu bizim damarlarımızda akan kanlara benzeyen şekilde dünyanın üzerinde gezdikleri ve dünyanın nefesini taşıdıkları ne bize hep savunuyoruz. Bu bağlamda akarsular bütün o aktıkları yataklar boyunca taşıdıkları o bütün sedimanları, bütün o alüvyonları denize bırakırlar. Denizi, denize açıldıkları noktada. Bırakırlar ve e, orada yıllar içerisinde biriken bu e, malzemeler yeni karalar oluşturur. Ama bunlar tam kara kıvamında değildir. Hı -hı. Kimi zaman işte böyle yağmur çok yağdığı zaman ilerleyen e, daha sonra belki daha sıcak zamanlarda gerileyen Tuzcul habitatların, tatlı su habitatlarının bir arada yaşadığı, bir arada yaşama fırsatı bulduğu yaşam dolu alanlardır. Müthiş biyoçeşitlilik sunan alanlardır. Gediz derkası da bu alanlardan bir tanesi. Gediz nehri gibi çok büyük bir nehrin yani Ege bölgesinde büyük nehrinin büyük Menderes birlikte birlikte İzmir'den denize dökülen, bir e, deltasıdır bu Gediz Deltası. Tabii şimdi biz bu şu açıdan çok değerli buluyoruz bunu. Bütün Akdeniz havzasında hatta bütün dünyada e, çok fazla sayıda deltalar var. Çok büyük nehirler, çok büyük ırmaklar denize akarken delta oluşturuyorlar. Ama bir metropolün evet. yanı başında, dibinde bu kadar farklı eee türü barındıran bir delta'ya rastlamanız mümkün değil. Yani hiçbir metropolde flamingoları göremezsiniz. Üçünde uçarken göremezsiniz. Belikanları işte hopolis iskelesinin yanında falan göremezsiniz. Hı -hı. Evet. Bunu çok rahat görebiliyorsunuz. Sebebi de İzmir'in iç körfezi yani çok girintili bir körfezi olması ve bu gerizinde aslında tamamen o iç körfezi atmasıyla alakalı bir durum. Ee, maalesef tabi şu anda Gediz Deltası ile alakalı çok ciddi tehditler var. Ee, bunlardan bir tanesi maalesef yapılaşma. Yani evet. e, göç biliyorsunuz büyük şehirlere doğru olduğu gibi İzmir'e de çok yoğun bir göç var Türkiye'nin diğer bölgelerinden. E tabi alan da az. İzmir dağlık bir yer ee, ve Körfez'in hemen bitiminde başlayan dağlar aslında o alüyonlarla oluşan özellikle İzmir'in kuzeyindeki Karşıyaka. Mavişehir, Çiğli, Menemen gibi yerleşimleri aslında ova yani o alüvyonlarla oluşan zamanla aslında eskiden deniz olan yerler. Yapılaşmalar orada tabii 5 milyona yaklaşan nüfusuyla artık dağlarda da çok fazla yer kalmayan İzmir'de Gediz Deltası yukarıdan aşağıdan sürekli bir kıskaca alınmış durumda. Bugün Mavişehir olarak bildiğimiz yerlerin 1990'lı yılların başlarına kadar ...hala geniz deltasının çok önemli e, habitatlarını barındıran bir yer olduğunu ben kendi çocukluğumdan biliyorum. E, ama şu anda orada işte uzun gökdelenler, çok büyük alışveriş merkezleri, işte tramvaylar e, falan filan bir sürü e, insana dair betonarme yapılar var... Ve gittikçe de organize sanayi bölgesi mesela 90'lı yıllarda yapılan çok ciddi bir tehdit. Bugün bakın çok ilginç benim tam da işlerime giden yol üzerinde organize sanayi bölgesinin içinde hı hı. böyle işte tüp kamyonları, işte böyle çok yoğun sanayinin içerisinde flamingolar gezer. Yani bu çok her gün yaşanan bir durumdur. İşte uzun bacaklar, mahmuzlu kız kuşları, daha birçok işte su tavukları. E, orada gezerler. Çünkü orada hala su, sula özelliği devam eder. Su gelir gider e, mevsime göre. E, böyle biz sürekli bu Gedi Zeldes'in ucundan, e, bir yerinden işte bir şey olmaz. Orasından da alalım burasından evet. da alalım diye diye bu işi e, bu noktaya getirdiler. Bu evet. noktaya getiriyoruz. Yarkın bir şey eklemek istiyorum. Ben de geçen sene gitmiştim. E, Temmuz ayındaydı tabii. O, o nedenle oralar oldukça kuruydu. Kurak evet. bir dönemde gittim. Yani en büyük şey sadece hani şimdiye kadar bu yapılaşmadan falan bahsettik. Evet aynı zamanda kokudan yürünmüyordu yani o kadar yoğun bir kirlenme söz konusu ki aslında o tarım faaliyetleri bilmem ne hayvancılık işte tuzculuk değişik endüstriyel faaliyetler senin de verdiğin örneklerde. Yani bir sürü şey var burada sıkıntı var hem şehirleşme var bir kıskacın içinde böyle gittikçe daralar bir dairenin içinde kalmış durumda hem de hani kirlilik bir sürü faaliyet yüzünden çünkü bütün Hı -hı. hepsi zaten Gediz Zırmağı'nın üzerinde oluyor. Oradan evet. akıyor ve birikiyor. Şimdi Hı -hı. bir şey de ben eklemek istiyorum. Ee, şimdi bir şöyle bir söylemi biz de ifade ediyoruz. İşte bir sürü kaynakta da geçiyor. Türkiye'de son 40 yıl içinde ülke sınırları dahilindeki sulak alanların yarısı yok oldu. Bunu da biraz daha canlandırmak için Marmara Denizi kadar büyüklüğünde Hı -hı. diye ifade ediliyor. Buna karşı olarak da şey ee, bakanlığın ismini hatırlamayacağım ama bir bakanlık Orban demişti demiş. e, yani bu kadar büyüklük büyüklükte bir su alanının kaybolmasını herhalde fark ederdik <gülüyor> evet. demişti. Birkaç ay önce söyledim. Ha, evet öyle bir şey söylemişti. Ama işte az önce hem senin ifade ettiğin hem de Akgün'ün ifade ettiği gibi aslında bu sulak alanlar böyle kenarından kıyısından tırtıklanırken muhtelif Aynen. nedenlerle örneğin diğer programlarımızda da ifade etmiştik. Tarım için aşırı su çekimi ve su evet. israfının neden olan sulama yöntemleriyle ya da işte tarım endüstri ve kentsel kullanım sonucu çarpık kentleşme, baraj ve hezler, oturlar ve köprüler, evet. bu sulak alanları böyle kıyısından köşesinden tırtıklarken işte tablo böyle oluyor Marmara büyüklüğünde sulak alan aslında yok alıyor... Bunların küçük e küçük yok oluyor. Evet, evet. E en önemlilerinden bir tanesi Gediz. İşte Yarkın'da ifade ettiği önemli bir unsur kent leşmenin e, aslında e, canlı türlerinin e, yaşam alanlarına sirayet Hı -hı. etmesi. Evet. E, ama e, şimdi sorunlara geçmeden önce biraz daha bu alanın neden önemli olduğunu e, altını çizsek. Yani genel olarak veririz tabii ki söylüyoruz. Tabii, tabii. Dünya itibariyle de hani söyleyebilir Sulak alanlar türlerin yüzde kırkını, tüm hayvan türlerinin yüzde on ikisini barındırıyor diyoruz. Ve bir sürü uygulamaların e, Olumlu faaliyeti var insan e, yaşamına katkı e, açısından da hani taşkınların kontrolünü sağlar, yeraltı sularını besler falan böyle uzatabileceğiniz Aynen. şeyler. Aynen. Biraz bunu Gediz e, üzerinden somutlayabilirsek ondan sonra evet. bu projelerin neden büyük tehditler olduğu daha anlaşılır hale gelebilir. Evet şimdi bu gediz kısa sizin de e, söylediğiniz gibi yani delta ekosistemi ve İzmir'in aslında bak bu kadar fazla önemli yani üçüncü büyük şehri olması Türkiye'nin biraz da gelirdi sayesinde. Bunu hı hı. uydurmuyorum. Bunu şuradan söylüyorum. Şimdi İzmir bir ticaret şehri, bir hı. liman şehri ve bir körfez bir deniz şehri. Şimdi bu denizde yediğiniz balıktan tutun yaptığınız tüm ticarete kadar o körfeze borçlusunuz. İzmir'deki bugün hı. işte e, biraz da insanların diğer büyük şehirlere göre daha önemli hani rahat e, bir hayatları olması hep böyle şey yapııp e, eleştirilir hızlı yaşayanlar tarafından ama mesela İzmirli balığından e, işte yemeğinden içmesinden e, haz duyar ve bu hazında temel sebebi bir geler gezin dertası olmasa ilmirler o balıkları yemezler Balıkçı faaliyetlerinden geçinenler para kazanamazlar. Liman Hı. büyük ihtimalle e, dolacağı için şey olarak örgü, e, dolacağı için e, ciddi anlamda ticaret yapmak çok mümkün olmayacaktır. Aslında girdiğimiz dertası varsa İzmir var. Evet. Bir de bir e, söylemde bulunabiliriz. Bu yüzden çok önemli. Yani biz oraya evet şey yapabiliriz. Kentleşmeye açabiliriz. Bundan önce açılan Türkiye'de onlarca yüzlerce sulazan olmak. Aynen. Her tarafı öyle zaten. Hı. Açılır. O kuşlarda da uçarlar. Belki kendilerine başka yer bulabilirlerse, bulurlar, bulamazlarsa e, veda ederler. Ama e, yarın öbür gün bizden sonraki nesiller e, bize çok söylenirler. Çünkü deviz dertesine siz binalar işaretmeye başladığınız zaman direkt şeylere açık hale geliyorsunuz. E, tehditlerini. hangi tehditler? Doğal afetler. Mesela bir sel bastığı zaman, çok ciddi İzmir'de işte kışın yağışlar oluyor... Bu yaşları engelleyen o suda kalanlar Sel olmasını çünkü o şehirle Deniz arasında çok önemli bir Tampon bölge görevini görüyor ve ne oluyorsa O deltada oluyor Dediğimiz gibi Yedizliğinin çok kirli aktığı için yani Bu bütün Ege'den gelen sanayi işte, Salim İstim'den uşağından falan Toplayarak geldiği o e, Kirli haliyle bile şu an can veriyor e, Bütün İzmir'e O Yedizliğe temizlendiği Ve e, Delta'ya da gerekli önem verildiği Zaman e, İzmirler hem çok daha fazla ticaret hem çok daha fazla sağlıklı e, yiyeceğe ulaşabilecekler ve sadece bunu yapan tek bir ekosistem yani delta ekosistemi olacak. Evet, evet. Hı -hı. Ee, bu bölgenin e, tekrar altını çizelim Ramsar Sözleşmesi e, kapsamında koruma Hı -hı. altında olduğunu söyleyelim yani sadece bizlerin iddiası değil uluslararası kriterler e, çerçevesinde yani buranın eşsiz olduğuna ilişkinde mutlaka korunması gerektiğine ilişkinde Hı -hı. E, bir e, bağlayıcı sözleşme adı evet. e, altında koruma altında olduğunu bilelim. Yani hem e, Türkiye'deki işte doğal sit alanı olması ama bunun yanı sıra Ramsar Sözleşmesi kapsamında evet. da korunan bir alan olduğunu söyleyelim. O yüzden de aslında e, bütün e, projelere e, bu merkezden bakmak gerekiyor. Yani bu koruma statüsünü bertaraf edecek nitelikte Hı -hı. E, olmaması e, gerekiyor. Ama, e, Ama işte koruma bu, diye kullanmaya açılıyor. Evet. Habire. Şimdi bu kadar önemli alan e, daha fazla kullanım amaçlı e, kullanır halde. E, bir müzik arası verelim. Ondan Hı -hı. sonra da bu e, bu kentleşmenin bir parçası olan projelerin nasıl evet, aslında bu ona, çok önemli sulak alanı yok etmeye başladığını söyleyelim. Şimdi John Butler'dan dinliyoruz. Desert Snow. Evet bu haftaki konumuz, e, konuğumuz Dua Derneği Sulak Alanlar Danışmanı Göker Yarkın Yaraşlı ve Gediz Deltası'ndan bahsediyoruz. Gediz Deltası'ndan bahsetmemizin önemi hem sulak alan olarak çok önemli bir e, mekan burası. Aynı zamanda da tehditler altında. Birinci bölümde e, Yarkın bize biraz şeyi anlattı. Hani neden bu kadar önemli? Şimdi de birazcık şeyden bahsedelim. Şimdi... Hem Doğa Derneği'nin içinde bulunduğu hem de başka örgütlerin de içinde bulunduğu bu Gediz Deltası'nı korumak için pek çok çalışma yapılıyor. Bunlardan bahsettikten sonra da Yarkın bize şeyi anlatabilir misin? Nasıl tehditler altında projeler nelere mal olacak? Tabii seve seve. Bizim Doğa Derneği olarak Gediz Deltası çok büyük önem verdiğimiz bir alan. Çünkü bu işte biraz önce anlattığım bütün özellikleri bizim birebir İzmir şehrinin içinde e, görüp yaşayabiliyoruz. Ve milyonlarca insanla bu şansa sahip. Doğa Derneği e, Yediz Dertesi'nde bugüne kadar birçok koruma e, faaliyeti gerçekleştirdi. E, bununla birlikte İzkuş diye bir e, birliğin kurulmasına da e, öncülük edenlerden birisi oldu. Hı hı. Ve o İSKUŞ'un da e, önemli paydaşlarından bir tanesi haline geldi. İSKUŞ İzmir'deki belediyelerin özellikle bu geniz dertesinin sınırı olan belediyelerin ve Büyükşehir Belediyesi'nin bir araya gelerek Orman ve Su İşleri Bakanlığı'yla doğal koruma milli parklarla birlikte bu geniz Delta'sı için bir plan geliştirip hı. bu planı işte hayata geçirmek üzere uzun zamanlarda çok güzel çalışmalar yapıyordu. Bir tanesi de bunların ve flamingoların üreyebilmesi için yekpare bir yapay ada oluşturulmasıydı. Hı hı. Ve bunu e, başarılı bir şekilde kuş yerine getirdi. Bugün o adada 20 bine yakın flamingo yumurtadan çıkıyor. Hı, çok güzel. Ve, ve evet e, dünya üzerindeki flamingoların yedi flamingodan bir tanesi e, orada ürüyor. Avrupa'daki de flamingoların %30'u burada yürüyor, bu deniz deltasında tabii şöyle sadece flamingo değil, bugüne kadar deniz deltasında 296 kuş türü tespit, tespit edilmiş. Yani gözlenen ve kayda geçirilen 300'e yakın kuş türü var. Bunların hepsine ev sahipliği yapıyor. Biz de bu şeyi, bu ev sahipliğinin insanlardan yalıtmadan, yani insanları oranın dışına çıkarıp hani böyle bir tel örgüyle çevirip kendi girmesinin ameliyatından uzak İnsanların kendi çünkü buna sahip çıkacak İzmirlilerdir. Bu tarz hmm. projeler üzerinde biz e, çalışıyoruz ve bugüne kadar da bu çabamızı gösterdik. Ama bugün e, tehdit olarak çok büyük bir tehdit altında gelir o Bu da... Geçmeyeyim mi oraya. Yo yo şey soracağım. Yani bu faaliyetin 2008'den itibaren yani bizim de okuduğumuz sizin kaynaklarınızdan 2008'den itibaren sürdüğünü evet. ama yakın zamanda bu İSKİŞ'in e, devre dışı bırakıldığı doğrultusunda da e, kimi şeyler evet. var haberler. Evet. Bir miktar ondan da bahsedip ondan sonra geçebilirsek daha aydınlatıcı evet. olabilir. Orman, e, evet orman evet orman ve su işleri Bakanlığı e, İSKİŞ'in faaliyetlerini işte e, beklendiği gibi yapamadığı e, şeyiyle e, gerekçesiyle hiç kuşula e, sözleşme yenilemedi ve orayı e, şey aldı yani oranın yetkisinin üzerine aldı bakanlığa devredildi Evet bunun niye yapıldığını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz Evetmuş burada e, deltayı koruyan önceliği Delta olan bir yapılanmaydı ve İlerinde biliyorsunuz hani böyle e, belediyeleri daha e, Türkiye'nin genelinin Işın'da belediyeler olduğu için siyasi anlamda söylüyorum. Ee, daha çok işte oraya delta olarak bir şey yatırım yapılması ama oranın korunması gerektiğine inanan bir e, kuruluştu. Ee, fakat sonra birdenbire bu İzmir Törbez Geçiş Projesi diye bir proje çıktı ortaya. Ee, hı hı. Bunun da e, şeyi İzmir'in Gediz Deltası'nın güney sınırında derece sit alanı mutlak koruma bölgesi ve Ramsar alanının içerisinde kalan ramsar'ın kampon bölgesi içerisinde kalan bir alanda yapılacağı e, yapıl yani öyle bir plan çıktı ortaya ve tabi bu e, planı çok benimsemedi e, tabi Türkiye'de bazı şeyler e, maalesef böyle birbirine çok bağlantılı olduğu için denk gel belki de denk geldi bilemiyorum ee, İş kuşunun tekrar sözleşmesi yenilenmedi. Şu an orası e, Orman ve Su İşleri Bakanlığına devredildi. Evet. Sizin e, dahil olduğunuz e, ama onun dışında e, da e, ve 85 kişinin Çep'in e, dahil olduğu e, bir grup e, bu e, projeye ilişkin e, chat ki çetraporu olumlu kabul edildi, ee, evet. onun iptali, daha doğrusu yürütmeyi evet. durdurması için herhalde değil mi? Ee, bir evet. dava açtınız. Ee, o davanın hem içerini konuşalım, evet. hem de yakın zamanda bakanlık dedi ki aslında flamingoların ya da diğer kuşların evet. beslenme alanından hiç evet. alakası yok bu projenin 12 kilometre evet. uzakta dedi. Evet, evet. böyle midir? Orada şöyle bir yanılgı var. Onu düzelteceğim ama önce biraz projeden bahsedeyim. Şimdi projeye bu işte en son yerel seçimlerde diye hatırlıyorum. Proje yani İzmir'i e, İzmir kalkındıracak projelerden bir tanesi olarak sunuldu. İzmir'e gerdanlık yapıyoruz. Yine mi Kerdanlık hikayesi? Gibi. Evet. Ee, diye bir proje. Tabii buna baktığınızda e, İzmir'in kent içi trafiğini çözeceği gibi şeyler yazılıyordu ama aslında İzmir'in kendisi tarifiyle pek de alakası olmayan bir güzergahta şu anda. E, Sasalı dediğimiz e, İzmir Çiğli'nin kuzey kuze, hatta kuzey değil daha doğusunda e, batısında yer alan bir alan. E, Gediz Deltası'nın güneyi. Şimdi Kuş Cenneti ve Gediz Deltası'yla ilgili bir kafa karışıklığı var. Şimdi, cennet biraz bizim insanların kendisi bu dünyada da olmayan işte bir yakıştırmayla kuşları aslında biraz daha sınırlara hapsetme tabiri diye görüyorum ben. O hmm. bizim için cennet belki ama kuşlar için yaşam alanı orası. Ve biz orayı sınırlarla çevirip burası kuş cenneti demişiz. Halbuki kuşlar o cennette yaşadığı kadar o cennetin çok daha ilerlerinde de yaşıyorlar. Çünkü bunlar kuş uçabiliyorlar yani saksıdaki bir çiçek değil. Evet. Kuşlukları için o kuş yerindeki denilen alandan çok daha fazlası aslında bizim Güney Gediz Deltası dediğimiz bugün köprünün ayaklarının yapılacağı yerde besleniyorlar. Çünkü hı hı, niye? Beslenme alanlarına denk geliyor. Evet, yani. Çünkü bu hı. kuşlar e, uzun bacaklı falan böyle kuşlar olduğu için derin suda değil sığ suda beslenebiliyorlar. Ve hatta e, tüylerinin renginin pembe olmasının sebebi e, yedikleri o besinlerin o karibesinin renginin e, tüylerine yansıması sonucu oluşuyor. E, ve o alanlarda yani böyle derinliği çok fazla olmayan böyle bata, bizim bataklık diye tabir edebilebilir alanlarda besin buluyorlar bu hayvanlar. Çünkü e, onların yedikleri canlılar o bölgelerde. Ve e, burası da Güney Gediz Deltası'na tekabül ediyor. Böyle bir kafa kaşının Gediz Deltası çok büyük bir alan. Hı hı. E, yani büyük derken kuş cennetine göre çok büyük bir alan. Kuş cenneti diye tabir ettiğimiz yer aslında bizim Gediz Deltası'nın içerisinde kalmış küçük, küçük bir, bir alan. alan. Evet. Bu arada 1-2 dakikamız kaldı. Biraz toparlayabilirsen sen. toparlıyorum. Hı hı. E, bu yanlışlığı yapmadan biz bu körfez geçiş projesi tam bu kuşların beslenme alanından geçtiği için ve bizim körfezimize maalesef çok ciddi zararlar vereceğini düşündüğümüz için durdurmak üzere bu kararı dava açtık. Bir de Ege Çevre Kültür Platformu ile birlikte 85 İzmirli vatandaşımız eşlik etti. Bir dava açtık. Başka bir davaydı, TMO açtı. E, bu şekilde iki dava açıldı bu projeye ve bu projenin yapılmasının halinde biz hem İzmir Körfezi'nin hem de Gediz Deltası'nın artık sonuna yavaş yavaş sonuna gelineceğini düşünüyoruz. Ekosistem hı hı. ve habitatlar anlamında. O yüzden bu projenin yapılmasına karşı bir kampanya başlat. Biz başlatmadık. Gerçi İzmir'deki kuş gözlemci arkadaşlarımız başlattılar. Flamingoma dokunma işlegiyle. Evet. E, sosyal medyada gelin dertesi hepimizindir. Flamingoma dokunma diye bir kampanyamız başladı itibaren. E, bu konuda da hem İzmirliler hem de Türkiye'nin yerel Kalan, e, her doğa gönüllüsünün desteğini de bekliyoruz bu açıdan. Evet, evet. çok çok önemli çünkü hani e, bu sulak alanlar sadece Türkiye ilgilendirmiyor, dünyanın bunlar aslında doğal mirasları diye bakmak lazım. Hı hı. Geleceğimizin e, garanti evet. altına alınması için bu sulak alanların Bahar olmaya devam etmesi gerekiyor yani. Yıklı. Evet. Hepimizin destek vermesi lazım o yüzden de. Evet. Biz çok teşekkür evet. ediyoruz katıldığın ben için programa. E Tekrarlayalım e mı? teşekkürler. Tekrar dokunma HTEK evet. e bu evet. kampanyaya evet. herkes katılabilir. E böyle bitirelim. Peki. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz Yarkın. Teşekkür Yediz Dertas'ına selamlar bizden. Çok evet. E Su hakkında bu haftalık bu kadar diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.